94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Burcu Tunçol Bozoli'ye teşekkür ediyoruz. Bugünkü programa bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. Ee, Ekolojik Yaşam Derneği Ekoder'in 10. yılı. Bu hafta 10. yılını kutluyor Ekoder. Biz de e, Ekoder kurucularından ve yönetim kurulu başkanı Arca Atay'la e, bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Günaydın Arca. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet Önce kutluyoruz Ekoder'in 10. yılını e, bayağı hızlı geçmiş zaman. E, evet. Biraz e, bize Ekoder'den nasıl kuruldu e, ve neler yaptı? Şöyle kısaca bir toparlayabilirsen daha sonra istersen e, GDO meselesine e, yavaş yavaş girebiliriz. Evet. E, 2002 yılında, 11 11 Kasım 2002 yılında e, kuruldu Ekoder. Ekoder'in kurulma amaçlarından e, en önemlisi e, organik ve ekolojik tarım ve organik ürünlerin üretim ve tüketini, tüketiminin teşvik edilmesine e, katkıda bulunmak amacıyla kuruldu e, ilk Ekoder. Fakat e, daha sonra hem bu e, misyonu yerine getirirken hem de işte doğa, çevre ve ekoloji e, konusundaki e, diğer işte tehditler, riskler, İşte içinde GDO'ların da bulunduğu, işte tohum, e, yerel üretim, yerel tüketim vesaire Yani e, birçok dalda çalışmalar yapmaya başladık. Hatta, Merkezi Bursa'da, Ekodeli. Evet, evet, Bursa'da. Şu anda e, Gemlik'teyiz. Ofisimiz Gemlik'te. Evet. E, ve işte 10. yılımızı da bu 11 Kasım. Pazar günü kutlayacağız arkadaşlarla beraber. E siz Ekoder'i kurduğunuz tam o sırada GDO meselesi ortaya çıktı galiba değil mi? Vallahi GDO meselesi aslında tabi ki 98 yılında yani 96'da başlayıp 98'de bu GDO'lu ürünlerin ticaretleştirilmeye başladığı andan itibaren konu zaten özel ilgi alanım içindeydi. Ve 2004 yılında GDO platformunu kurmadan önce de bir 5-6 aylık bir çalışma yaptık bir grup arkadaşla. Ve bir hatırlarsam bir deklarasyon yayınladık. Yaşam evet. Patent denemez isimli. Evet. Hatta onun ilk sunumunu da şu an hatırlamıyorum ama Eşgüdüm toplantılarından bir tanesinde yayınladık. Yeşillerin bir e, toplantısında ilk ilk lansmanını yapmıştık. Evet, Peki. Ye Yeşil Diyalog'daydı <gülüyor> galiba. Yani evet. Yeşil hmm. Diyalog'da, evet, hmm. evet. Peki, e, aradan 10 sene geçti. GDO, ya hayır platformu kurulalı da ipi oldu. Hmm. E, en son geçen e, ay sanırım Bursa'da bir GDO'ların sosyal ve hukuksal boyutu diye bir atölye çalışması da düzenlediniz. Evet. E, evet. Şu anda geldiğimiz nokta nedir bu GDO'ların... E, Şu anki yani en sıcak gelişmeni ondan istersen başlayalım Evet ee, ya aslında şöyle e, özettiğim e, biliyorsunuz çok uzun seneler yani 98'den <gülüyor> itibaren bir e, biyogüvenlik kanunu e, oluşturulması meselesi vardı Türkiye gündeminde Fakat bu biyogüvenlik kanunu bir türlü e, gerçekleştirilemedi. GDO'ya hayır platformunun GDO karşıtlığı üzerinden sunduğu şeylerde hep gündeme getirdiğimiz şey özellikle e, Kartegana biyogüvenlik e, protokolünü imzalamış olan bir ülke olarak bir biyogüvenlik kanununun çıkartılması gerektiğini e, defalarca işte hükümetlere e, bildirmemize rağmen E, nihayet işte bu e, geçtiğimiz yıllar içinde gerçekleşebildi. Ama ne oldu? İşte 98'den bugüne e, yaklaşık 20 milyon ton e, GDO'lu Mısır ve SOY'a girdi bu ülkeye. Biyogüvenlik e, kanun öncesi bunlar herhangi bir e, mevzuata tabi olmadıkları için e, bilinmeden, analiz edilmeden... E, giriyordu. Biyogüvenlik kanunu çıktıktan ve Biyogüvenlik Kurulu kurulduktan sonra artık bunlar yasal olarak girmeye başladılar. Yani böyle böyle bir e, fark var. Biyogüvenlik kanunu öncesi ve sonrasında. Miktar arttı mı? Valla <gülüyor> miktar artmadı. Miktar artmadı. E, tabii girişler daha kontrollü yapılmaya başlandı. E, ama yani biz her zaman, her şekilde, her platformda Yani bu ülkenin GDO'lu e, ürünlere ihtiyacı olmadığını e, iddia ediyoruz. Ve gerçekten de e, hiç gerek yok bu ürünleri ithal etmeye. Ama özellikle yemciler e, işte yem sıkıntısından dolayı e, ithalat başvurusunda e, bulundular Biyo Güvenlik Kurulu'na ve e, yemler için birkaç tane şeyin e, mısır ve soyanın girişine izin verildi. Daha sonra Gıda ve içecek dernekleri federasyonu iktisadi işletmesi direkt gıdada kullanmak üzere bir e, talepte e, bulunduğu bir güvenlik kurulundan ki bunların içinde bir de şeker pancarı vardı ki biliyorsunuz bu şeker pancarı e, üretimi Türkiye'de kotaya bağlanıp e, miktarda gittikçe azaltılıp pancar şekeri e, bu ülkede e, yok edilme e, aşamasında bulundu. Böyle bir pan, e, şeker pancarı ithal talebinin e, bulunması da çok şaşırtıcıydı e, fakat işte düzenlemiş olduğumuz işte kampanyalar basın açıklamaları işte e, Greenpeace'in bu yemezler kampanyası ki Greenpeace'te GdoH platformunun aktif üyelerinden bir tanesidir e, bu şeyi geri çektiler yani e, federasyon bu talebini geri çekti Diğerinden farkı şuydu işte dolu soya ya da mısır direkt olarak insan tarafından tüketilmeyecek ama bunları hayvanlara <gülüyor> yedireceksiniz ve bu hayvanların ürünlerini tüketeceksiniz dolayısıyla gene insanı ilgilendiren bir şey var yani bir olay var ortada. Peki şu anda mısırdan elde edilen şeker ürünlerde kullanılıyor mu Türkiye'de üretilen ürünlerde? Yani GDO Mısır'dan pardon GDO Mısır'dan e, üretilen şeker şu şey şu, şu glikoz evet. Yok yok Üre, üretilmiyor. Şöyle üretilmiyor. Ona da e, bir bilmiyorum buradan e, şirket isimlerini söylemek söylememek gibi bir söyleyebilirsiniz ha. Hiç, ha. rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ee, bir sakıncası yoksa <gülüyor> biliyorsunuz Cargill e... eee hele söylemenin hiçbir sakıncası yok. Ya <gülüyor> <gülüyor> işte bize de çok yakın 15 kilometre ötemizde bir fabrika. Ee, kurulduğu tarihten itibaren bu glikoz ve fruktoz üretimini Mısır'dan sağlarken Türkiye'deki Mısır üretimi bunun e, üretimine yetmiyordu ve e, mecburen ithalat yapıyordu ithalat yaptığı ülkelerin içinde e, Ukrayna vardı ve Ukrayna'dan e, ithal ettikleri Mısır'ın zaman zaman GDO'lu olduğu e, söyleniyordu Fakat bunun hiçbir zaman e, resmi bir tespiti yapılamadı. E, hiçbir zaman e, analiz için örnek alınıp e, bu tespit edilemedi. Ama bu bir gerçekti. E, çünkü şöyle bir gerçekti. Mesela e, Kargil'in en önemli müşterileri e, Coca-Cola ve e, şeydir, e, FSB Sendir. Mesela Coca-Cola'nın sözleşmedeki talebi sözleşmedeki talebi Ukrayna'dan ithal edilen Mısırlardan, E, yapılan glikoz ve fruktozu ben almıyorum e, diye sözleşmesinde bir şey vardır çünkü gerdilu olma ihtimali vardır. Fakat Türkiye'de kargil özellikle Güney bölgelerinde Mısır üretimini sözleşmenin Mısır üretimini e, arttırdıktan sonra e, ithalata çok fazla gerek kalmamaya başladı çok az miktarlarda Mısır ithalatı yapıyor. Ama yani bunun da tabii denetiminin şey olduğunu zannetmiyorum. Çok sıkı olduğunu zannetmiyorum. Yani herhangi bir şekilde gene Gedoğlu Mısır ithal ediyor da olabilir. yani evet, ona... ben, ben de şeyi sormak istiyorum Erci Hatay. Evet. Özellikle bu o, hayvan yemi olarak kullanılan e, e, soya ve mısır. soya mısırın e, insanlara da doğrudan doğruya e, onları yiyen insanlara da Etkisi çok ciddi etkileri olduğuna dair özellikle son yıllarda çok sayıda araştırma da gözüme çarpıyor. Evet, evet. Ve yani insan pek bu konudaki bayağı cehaletine de sonradan endişeyle bakıyor. Çünkü mesela bağırsaklarda gen sızdırmasına yol açacak ve Yani kuşaklar boyu devam evet, evet. edecek hastalıklardan ve bir daha da geri döndürülemeyecek nitelikte olması. Hı. Tabii başka bir şey yani zararlı gıdayı toplayabiliyorsunuz basilli bakterili vesaireyi. Fakat yeni bir kere doğaya verdiğiniz zaman artık <gülüyor> geri alınması imkanı yok. Bu açılardan yeterince yeterince değil, e, medyada da pek bir şey çıkmaması endişe verici değil mi? Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle e, bu önce son e, araştırma sonuçlarından bahsedeyim. E, İtalyan ve Fransızlar bir grup bilim adamı işte e, Serenini ve arkadaşları bir e, rapor yayınladılar. Farelerde yaptıkları bir e, denemenin sonuçlarıydı. Bu bayağı dünyada E, yankı buldu gerçi tabi bu yayınlanır yayınlanmaz hemen e, GDO yandaşları e, bu araştırma sonuçlarına itiraz ettiler işte istatistikler bir takım hatalar vardır işte yanlış fare ırkı kullanılmıştır vesaire vesaire falan filan ama sonuçta kanıtlanan <gülüyor> olay şu. Ee, şimdi biliyorsunuz GDO'lu ürünün e, insanın yediği zaman, insan yediği zaman bunun ne kadar zaman sonra bir e, risk oluşturacağı yapılan e, hiçbir e, analizde bu e, şimdiye kadar belirlenmişti Çünkü böyle bir insanlar üzerinde bir deneme yapılmamış. Ama sonuçta zaten biz işte Amerika başta olmak üzere bütün insanlar bu işin kobayıyız. Yani kobay olarak zaten bunları Bir şekilde biz bilmeden ama Amerikalılar bilerek e, tüketiyorlar yıllardır. Fakat bunların yıllar sonra ne gibi bir e, etkiye e, sahip olacakları bilinmiyor. Ama fareler üzerinde yapılan denemelerde biliyorsunuz fareler yıl içinde çok daha fazla e, ürediği için yani 3, 4, 5, 6 jenerasyonu 1-2 sene içinde e, tahlil edebilirsiniz. Yani üçüncü, dördüncü jenerasyonlarda özellikle yapılan bundan bir önceki şeyde araştırma sonuçlarında da üreme şeyine varan yani kısırlığa yol açabilecek riskler, riskler göz önüne sunulmuştu araştırma sonuçlarında. Serel'in ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada da bunların kanser tümörüne yol açtığı belirlendi. Şimdi bunların işte üçüncü, dördüncü jenerasyonu dediğiniz şeyi eğer insana uygularsanız işte bundan belki işte 50 yıl belki 70-80 yıl sonra belki karşılaşılacak bir şey ama e, hani şimdiden bir takım tabii ki önlemlerin e, alınması illa gerekiyor. Yani önümüzde çok e, enteresan ve şey e, somut örnekler var. İşte bir Mesela DDT örneği var. E, çok iyi bilirsiniz hatırlarsınız işte 1939'da E, icat edilen bu e, ürün 1970'lerde e, yasaklandı. Ama 70'lere kadar dünyanın işte e, bitinden tutum bilmem kadar, malaryasına kadar her bir şeyle mücadele eden bir e, çok üstün, süper bir e, ilaçtı DDT. Öyle e, biliniyordu. Ama bu e, ticarileştirmeye başladığından itibaren 1950-51 yıllarında e, Amerika'da ve İngiltere'de bazı bilim insanları Dediler ki DDT şu şu şu şeylere yol açacaktır. Ve bunlara bu adamlara o zaman kimse inanmamış. Kimse inanmamış yoktur böyle saçma şey olur mu? Şimdi hemen hemen aynı şey. Yani belki 20 yıl belki 30 yıl sonra olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Ama şu anda o kadar güçlü bir GDO lobisi var ki. Yani bunların işte Türkiye'deki uzantıları da var. Ee, o kadar e, güçlüler ki yani şu an herkesin sesini e, bastırabilecek bir e, maddi şeye de e, sahipler. Ama biz her fırsatta bunu dile getireceğiz. Yani hayvanlara yedirmiş olmak insanı etkilemiyor diye saçma sapan bir e, sal öne tür evet. şu anda yani... o zaman <gülüyor> e, şu anda e, bizim e, ağırlıklı olarak hayvansal ürünlerden GDlarla evet. karşılaşma riskimiz evet. var evet. E, diğer ürünlerde e, Türkiye'ye ithal edilen ürünlerde böyle bir şey var mı Sesi alamadım e, Türkiye'ye ithal edilen e, Hı -hı. ürünlerde böyle bir risk var mı? Türkiye'ye ihlal edilen... Yani GDO'lu ne bileyim hazır gıda ya da ne bileyim ambalajlı gıdalar şunlar bunlar. GDO'lu kullanılmış olanların Türkiye'ye giriş şansı var mı? Şu türlü... anda yasal olarak yok. Yani gıdada şimdi Tarım Bakanlığı'nın... Ama bu e... biliniyor değil mi? Yani ben e, özellikle şey Kış... için soruyorum. E, çok e, bu bu bir şahı olarak sürekli dola, dolaştığı için yani yediğimiz her şeyde GDO mu var acaba diye bir e, şüphe olduğu için soruyorum. Hani bir bunun... yani... Birçok şeyde gerçekten GDO var. Hani şimdi GDO'yu işte bu biliyorsunuz bardakta mısır şeyleri falan filan çok evet. kaç senedir meşhur ya. Şimdi mesela onun üstüne odaklanıyorlar. bu Hayır onlar GDO'lu değildir. Ama GDO'lu olma ihtimali yüksek ve hatta yapılan analizlerle GDO'lu olduğu ispat edilmiş bir sürü işte bu konfleks mısır gevreği, Denen şeyler işte soyalı ürünler. Yani evet. bakanlık bizzat kendisi açıklama yaptı. Dedi ki 500 tane analiz yaptım. Bunlardan 22 tanesinde GDO buldum ve bu şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Evet. Şimdi ha, bakanlık bile bunları bulmuşsa işte bunlar bir şekilde... Ee, Gelmiş ve biz bunları tüketiyoruz. Evet, evet ya ben de onu aslında ha. anlamaya çalışıyorum. Yani mesele sadece hayvansal ürünlerde değil. Sonuçta değil, değil, cornflexinden hayır. şeyine kadar bir evet. şekilde e, ham maddesi ithal edilen bir şey de Tabii olabilir. Tabii yani soya ve, ithal ediyorsanız evet. soyayı biliyorsunuz bugün o kadar çok yani geniş yelpazedeki ürün içinde kullanıyorlar ki. Yani dönerinden bilmem işte köftesine bilmem kadar her bir şey de var. E, bunun yanında işte çikolatasında var işte bilmem şeylerin de var yani bir sürü bir sürü şeyler belki hatırlarsınız bundan bir ya da iki hafta e, evvel Türk lap diye bir e, dernek var e, bu dernek işte 30 tane e, numune almış bunların bilmem 8z tanesinde Gdo bulmuş Hatta bakanlıkla takıştılar falan onun e, başkanı da e, istifaya zorlandı ve istifa etti Can Can Demir miydi e, arkadaşın ismi Ee, mesela o da deşifre programında e, açıklandı. E, çavdar onu diyor mesela. Çavdar, zaten mesela dünya üzerinde GDO'lu Çavdar yok. Şimdi Çavdar onun da GDO'nun bulunmuş ol olması demek belli bir kontaminasyonun olduğu. Yani hmm. işte bir <gülüyor> GDO'lu Mısır ya da Soya'nın işlendiği bir yerde bir değirmende, işte öğütülmesi bilmem sonra işte çaldar öğütülmüşse bir şekilde e, yani artık GDO'lu ürün bir ülkeye girdiği zaman şu veya bu şekilde onu Ondan he, kurtulmak mümkün değil. Yani evet. acayip bir kontaminasyon riski var. E, bu riski de bizim yani Türkiye koşullarında e, yok etmenin yani en azından şu anki şeyler itibariyle, mekanizmalar itibariyle mümkünü de yok yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Arca. E, yine GDO meselesinden çıkamadık tabii. Çünkü e, <gülüyor> e, en önemli konu Ekoder'in de en çok e, ilgilendiği ve uğraştığı, mücadele ettiği konu. E, Ekolojik evet. Yaşam Derneği'nin Ekoder'in 10. kuruluş yıldırımı kutlamış olduk Arca Ataylı. Çok, teşekkür, çok ederim. Arca, teşekkür ederim. teşekkürler Arca Ataylı'nda. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet Arca Atay'la e, Ekoder'i konuştuk. E, bir küçük müzik arası verelim sonra devam edelim. Judy Collins'tan dinleyeceğiz. Both Sides Now. Müzik <gülüyor> No. ...Judy Collins'dan Both Sides Now'ı dinledik. Evet, şey... ...GDO'lardan genetiğiyle... ...oynanmış... ...gıdadan bahsetmişken... ...Kaliforniya'da da seçimle beraber... ...Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık... ...seçimiyle beraber yürütülen önemli bir... ...referandum vardı. Kaliforniya tabii 20 milyon falan... ...nüfuslu galiba, bilmiyorum tam... ...nüfuslu ama dünyanın 6. büyük... ...ekonomisi diye geçen yer... ...ve orada... Bu Gdoların etiketlenmesi için bir kanun önerisi verildi Proposition 37 galibadı 37 hı hı. tasarı ve en azından bilmek hakkıdır insanların bunun içinde genetiği değiştirilmiş organizmalar bulunmaktadır etiketinin yazılmasını istiyor tabi Avrupa'da bütün ülkelerde hemen hemen olduğu gibi Avrupa Birliği üyelerinde Amerika'da yok bu başta müthiş bir destek almış. %81'i falan istiyor insanların. %93 e, demiş mesela ben yani şimdi bir haber var önümde. Toplumun %93'ü etiketlenmesinden yana. Evet. Değil Ama bir belki de yer. geçmeyecek biliyor musun? E, çünkü 100 milyonun üzerinde e, para harcamış Monsanto ve Syngenta reklamlarla. Bu bizim ticari şeylerimizi bozmak için yapıyorlar bunları. Hmm. Sağlıklı olduğunu herkes biliyor diye reklamlardan ve düşmüş başa baştı son. Tabii bazı insanlarda tırnak içinde serbest piyasayı korumak daha önemli hale geliyor herhalde. Sağlığı korumak. Evet var. yani sağlığa bir etkisi yoktur ki diyor diye yalan söyledikleri için. Yani son durumu bilmiyorum sabaha <gülüyor> karşı baktım ne oldu diye herhalde onun sonuçları daha belli olmayacak fakat endişeli idiler kampanyayı yürütenler. Buna evet. karşılık da Amerika Birleşik Devletleri'nde hem o GDO meselsiz sansız <gülüyor> bu iklimle ilgili olarak hesabı kendin yap kampanyasını 350 org ve pek çok oyuncu yerli reisi filan da içine alan büyük bir kampanya yürüyor. Bu büyük petrol şirketlerine devlerine karşı asıl düşman onlar diye girişler böyle de bir şey vardı Bunu da söyleyeyim dedim. Evet. Obama seçildi bu arada. Evet. Ee, artık. Şimdi <gülüyor> iyimser tarafından bakarsak bardağın dolu tarafından ikinci başkanlık döneminde başkanların bazı konularda daha cesur oldukları E, rivayet edilir Eğer Obama'da iklim değişikliği konusunda Böyle bir e, cesaret gösterirse Şimdi Sandy'nin de ardından Sandy kasırgasının ardından e, Hayırlı bir seçim olmuş olabilir e, Ama tabii bir şey yapacağım derken Karbon ticaretini geçirip Başka da bir şey yapmama ihtimal de var Böylece bir fırsat daha e, tepilebilir yani Ve kar karbon ticaretini geçirmesi de Büyük bir aşamamış gibi görünüyor yani, Amerika'da e, yani evet. bir de üstelik. Şimdi şey e, yani Hiç bunu... Hiçbir işe yaramayacak bir şeyi. Tabii tabii tabii. Bunu e, diğer programlarda haftalar içinde e, işleme e, imkanımız olacağını ümit ederim. Yani Obama'nın e, seçimi tabii Mitt Romney'e göre gerçekten iklim açısından e, ve çevre mücadeleleri açısından çok e, önemli sayılabilir. Çünkü... ...Romney bizzat şunu söylemişti... Bilmak gibi'n hatırlattı bunu... ...Demokrasi'nin adı da bu seçim... ...kampanyası sırasında yeni... E, ...bizzat elimle yaparım... E, ...Keystone... ...boru hattını... ...ben giderim yaparım dedi... ...kimse gazı evet. gelmezse... ...yani düşün küreği alıp toprağa kazarak... ...künk döşeyeceğini... ...yani böyle bir başkanı olabilirdi... ...Amerika'nın en azından Obama'nın... <gülüyor> ...künk döşemeyeceğini... ...ümit ediyorum... Ve şey başladı yani fosil yakıt endüstrisine karşı çalışmalar başladı. Yatı, hisse senetlerinin de düşürülmesi alınmaması için Amerika çapında bir seferberlik ilan edildi. Bakalım ne olacak merakla göreceğiz yani. Ben de bu arada seçim sonuçlarında son şeyi arıyorum ama bulamadım galiba Yeşillerin adayı Jill Stein %0.3 civarında bir oy ben de baktım yetenince <gülüyor> göremedim o daha herhalde net sonuçlar kesin sonuçlar açıklanmadı ama hani çok yüksek bir oy ki Yeşiller bugüne kadar %2.5'a kadar çıkmışlardı 2.3 galiba Biraz en neydir, çok de, evet. yüksek bir oy artık <gülüyor> alamıyorlar Jill Stein de çok iyi bir aday olmasına rağmen o 2000 yılındaki bu şunu seçilmesi korkusu devam ediyor yani bir e, cumhuriyetçileri bir alakası, son alakası anda gibi. son anda kaybetme korkusundan e, yani daha sol seçmen e, Demokrat partiden ayrılamıyor e, böyle bir durum var Amerika'da maalesef ama en azından bu sistemin e, ne kadar e, iki parti arasında sıkıştırıldığını işte tartışmalara bile. E, alınmadıklarını falan teşhir etmeleri açısından Çok önemli bir işlev tabii. gördü tabi iklim değişikliği <gülüyor> konusunda da aynı şekilde. Bu arada da tabii yani Sandy Kasırgası'nın gerçekten de büyük bir şeyi oldu. Yani sonuçları etki etti mi acaba? Onu bunu bilmiyorum. muhtemelen ama, araştırırlar. Ama bilince yansıması çok farklı oldu. Yani iklim kendisine saygı istedi doğa. Evet. Toprak ana ve bunu zorla da alacağını göstermiş oldu sanıyorum. Tam evet. şeyden seçimlerden bir hafta önce bula bula New York'u bulup vurdu evet, yani. Evet evet. Medyanın ve merkezini ve borsanın evet. da merkezi, finans merkezini. Yani anlayanlar için bir mesaj var sanki. <gülüyor> var ve çok ilginç bir şey de var. Onunla kapatabiliriz belki buna bağlayabiliriz. waterhouse PricewaterhouseCooper şirketi ki çok önemli bir e, finans yani Hı -hı. nedir bu muhasebe e, evet. şirketi bir rapor yayınlamış. Çok kapsamlı bir rapor ve Business as usual yani Böyle gelmiş böyle gider senaryosu Artık opsiyon değildir Köse ısınma vardır demiş Ve 6 dereceye çıkar Dünyadan da hayat kalkar demiş bunu Böyle bir şirketin söylüyor olması evet. Çok önemli Bloomberg'ün Bloomberg ekonomi şeyinin Gazetesi dergisinin kapağında Buna küresel ısınma denir. Enayi. <gülüyor> diye bir başlık atması gibi. Yani çok evet. az ve çok geç yapılıyor yapılanlar. 39 yıl sonra bitmiştir işimiz falan gibi konuşmalar geliyor ki çok önemli bir muhasebe şirketi tarafından. Da, evet bunlar da ne diyeyim buna da şükür. <gülüyor> evet. Evet gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça